Sonradan aklını yitiren bir kimse mahşer günü hesap verir mi? Yani elbette bali olduğu dönemler ne kadarsa hı hı. o dönemin hesabını verir. Ama çocukluktan beri hep böyle aklı yok, idrak melekeleri çalışmıyor, halk arasında işte deli diyorlar. Böyle bir kardeşimizse böyle yaşıyorsa bu kişiyi mahşere nasıl gelecek? Yani bununla alakalı ulemamız farklı görüşler serdetmiş etmiş Ama aynı işte Bukhari, Şari, Ümdatul Qari'de i̇bn Hacer, Fethül Bari'de Nebevi'den de naklediyorlar Diyorlar ki وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولًا Allah Teala bir peygamber göndermeden bir millete o millete azap etmeyeceğini söylüyor Yani aklı başında olanlar peygamberler onlara gelmediyse uyarmadıysa onlara azap yoksa e bu aklı yok ona Allah Teala azap eder mi sonra bir kişi İslam'a nasıl muhatap olur aklıyla muhatap olur e bu zavallının aklı yok zaten biz ona bakıp da Allah Teala'nın akıl nimetinin ne büyük bir devlet olduğunu idrak edebiliyor muyuz yani esasında onun bize büyük bir katkısı var bizim için bir muallim o unuttuğumuz nimetleri o kardeşimiz bize hatırlatıyor. Ama onun aklı yok. Dolayısıyla aklı olmayanın hesabı da yok. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسَعَهَا Cenab-ı Hak insanı gücü, kuvveti, takati nisbetinde sorumlu tutuyor. İnşallah onlar cennete alınacaklar.